her zamanki kabı alıp doluncaya kadar keçiyi sağdım, sonra Rasulullah'a götürdüm, peygamber sütü içti, sonra bana verdi, ben içtim, sonra yere düşecek kadar güldüm, Hazreti Peygamber, ey miktat, bu senin kötülüklerinden birisidir, dedi ve başladım, yaptıklarımı Rasulullah'a söylemeye, Hazreti Peygamber, bu, Allah'tan bir rahmettir, keşke sen iki arkadaşını da uyandırsaydın, onlar da bu sütten içseydi, buyurdu.